Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Size Avustralya'nın meşhur Sidney şehrinden camiden hitap ediyorum. Ee, geçen sene hatırlıyorum Ramazan'da e, Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'taydık. Oradan e, size konuşmak, yayın yapmak, Beytullah'ın içinden, mescidin içinden yayın yapmak nasip olmuştu. Allah'a hamdü olsun. E, bu sefer de Avustralya'da mescidin içinden size e, yayın e, gönderiyoruz, konuşma gönderiyoruz. Ramazanın son aşırini yani son 10 gününü yaşamaktayız. Efendim e, bu zaman itikaf zamanı biliyorsunuz. Geçtiğimiz cuma günü hatırlatmıştım, söylemiştim. E, aman itikafa girmek için durumu müsait olanlar itikafa girsinler, bu sevabı kaçırmasınlar diye. Şimdi de e, girmeyenlere hatırlatmak istiyorum. Durumu müsait olanlar e, birkaç gün gecikmeyle bile olsa efendim e, birkaç günlüğüne bile olsa itikafa girebilirler. Hiç olmazsa bu itikafın e, feyzini, zevkini efendim görmüş olurlar. Tavsiye ederim. Efendim, e, onların da itikafa girecek durumları varsa katılsınlar. Nasıl olsa geçti diye işi bırakmasınlar. Efendim Ramazan'ın son 10 gününü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden kulların, Müslüman kulların, mümin kulların, Ramazan'a hürmet eden, Ramazan'da gayret eden kulların cehennemden azat olma zamanı diye tarif ediyor. Yani cehennemlik olacak suçları olduğu halde Ramazan bereketiyle efendim affolup cehenneme düşmekten kurtulup Allah tarafından bağışlanıp cehennemden azat olma zamanı. Onun için efendim bu son 10 günde artık gayreti daha da arttırması lazım. Kardeşlerimizin, bütün Müslüman kardeşlerimizin, bütün dinleyicilerimin efendim daha çok bir gayrete gelmesi lazım. Biliyorsunuz efendim yarışların da sonuna doğru efendim yarışıcılar, gayretlerini daha arttırırlar birinci olmak için bütün efendim kuvvetlerini güçlerini ortaya dökerler. Efendim iyice hızlanırlar. E, siz de öyle yapın. E, Ramazan e, işte e, bitmek üzere azaldı diye efendim gayretlerimizi arttırın. Bu ayda yapılan iyiliklerin, ibadetlerin efendim hayırların mükafatı çok büyük olduğu için mümkünse zekatlarınızı bu ayda vermeye çalışın. Çünkü bu ay çıktıktan sonra verseniz alacağınız sevaptan, bu ayda verdiğiniz zaman alacağınız sevap, hadis-i şeriflere göre 70 kat daha fazla. Hayarat-ı hasenatınızı, ibadet ve taatınızı iyice arttırın. Çünkü bu ayda efendim bereket var. Her şey kat kat fazla veriliyor. Bir de e, bayram günü Müslümanların e, vacip olan e, fitreleri vardır e, fakirlere fitre sadakasını e, vermesi gerekiyor efendim onu da önceden verebilirler çünkü bayramın o tam bayram e, namazı telaşı içinde e, asıl fakiri bulup da gönüllü huzuru ile tamam buna vereyim diye efendim şey e, vermekte, insan, verecek insan bulmakta güçlük çekilebilir. Onun için onu da birkaç gün önceden vermenizi hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki cumaya kadar ki haftayı şöyle göz önüne getirecek olursak, bu hafta içinde üç önemli zaman var. Gün veya gece var. Birisi Kadir Gecesi olarak değerlendireceğimiz ibadet edeceğimiz gece efendim. İkincisi bayramın arefesi gecesi. Yani ertesi gün bayram olacak olan gece. Bu da efendim çok sevabı fazla olan gecelerden birisidir. E, beş 5 gün sayıyor Peygamber Efendimiz. E, bir yıl içinde ihya edilmesi çok sevaplı olan 5 günden birisi bayram arefesi gecesi diye. Onun için onu da unutmayalım. Artık Ramazan bitti, ertesi gün bayram, teravih de yok diye insanlar gaflete düşebilirler ve o geceyi efendim ihya etme, etmeyebilirler. Bir önceki gecede teravih var efendim, bilmem sahur var, kalkıyor. O gün artık teravih de yok, sahur da yok diye efendim uyuyup kalmasınlar efendim, gafletle vakit geçirmesinler. Bayram arifesi gecesini Arafah gecesini yani Arafayı bayrama bağlayan geceyi güzel değerlendirsinler diye de onu hatırlatmak istiyorum. Önemli bir şey. Bir de tabii bayram günü var. Ee, bayram günleri e, Müslümanlar için efendim iki büyük bayram var. Birisi Ramazan'ın bayramı oruçtan sonra. Birisi de Kurbanın bayramı e, efendim. O iki ay on gün sonra olacak. E, bu tabii e, bugünler bizi bir taraftan böyle Kadir Gecesi falan diye efendim e, şey yapıyor, e, bayram yaklaşıyor diye seviniyoruz, biraz sevinç var ama bir taraftan da efendim Ramazan gidiyor diye de bir mahsullük insanın içine çöküyor, efendim e, 11 ayın sultanı böyle bu kadar sevapların çok olduğu bizim halimizi bir hayli değiştirmişti efendim ne güzel oruç tutuyorduk ne güzel terabizlere camiye gidiyorduk cemaate devam ediyorduk ne güzel Kur'an-ı Kerim çok okuyorduk sahara kalkıyorduk efendim namazı kılıyorduk sabah namazlarını camide kılıyorduk tabii bundan ayrılma'nın bir biraz da burukluğu var Allahu Teala cizleri nice nice Ramazanlara sahitle afiyetle ulaştırl ulaştırsın Efendim, sıhhat afiyetle Ramazanları ihya etmeyi nasip eylesin. Önümüzdeki günlerin tabi en mühim olayı Kadir gecesi olayı olduğu için onun hakkında biraz bilgi vereyim. Kadir gecesi Ramazan'ın içinde. Bir gece ama vefihi fihi leyletün hiyya hayrun min elpis e, şehrin men ma hayruha fakat hurime buyuruyor Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu ahten Ahmed İbni Hanbel ve Nesih'in rivayet ettiğine göre. Yani Ramazan'ın içinde bir gece var, o bin aydan daha hayırlıdır. Çok e, mübarek bir gece, bunun hayrını yakalayamayan, bunun hayrından mahrum kılınan, efendim, bunu kaçıran, bunu değerlendiremeyen, efendim kaderini kıymetini bilmeyen veya o geceye yakışıksız e, tavırda o geceyi geçirmiş olan, hakikaten büyük mahrumiyete uğramış deniliyor. Bu hangi gün? Tabii bu hususta çeşitli efendim, rivayetler ve hadisler var. Hadis rivayetleri de var. Alimlerin çeşitli kanaatleri de var. Kadir gecesi var ama Ramazan içinde ama hangi gün olduğu belli değil. Ben bir Ebu Hüreyra e radıyallahu anh'tan Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyhi rivayet ettiği bir hadis-i şerifi naklettiğim burada kuvvetli rivayet olarak Leyletül Kadre, Leyletü Tasi Evtasiatün ve İşrüne buyuruyor efendimiz bu hadis-i şerife göre Kadir gecesi 7. veya 9. 27. 29. gecedir. Son 10 günün 7'si veya 9'unda 27 veya 29'undadır diye iki ihtimalli söylemiş orada da peygamber Efendimiz. Tabii e, bu Kadir gecesinin seneden seneye Ramazan'ın bazı günlerine kaydığı, değiştiği de rivayet edilir. Mesela efendim e, Bedir Harbi'nin olduğu 17 Ramazan'dı. Kadir Gecesi o zamandı diye rivayetler var. Hatta bazıları senenin içinde muhtelif günlere kayabilir diye de bildiriyorlar. Ama tabii kuvvetli bir rivayet olarak 27'sinde kutlayacağız ve ihya etmeye çalışacağız. 29'u da zaten benim demin dediğim Arefe Gecesi'ne rastlıyor. Bu hadis-i şerifte bildirilen iki geceyi de Size böylece söylemiş oluyorum. Peygamber Efendimiz hadis-i şerefin devamında, devamında buyuruyor ki inler melaikete tilke deylete fil ardı ekseru min adedil hasa Bu gece yeryüzünde melekler çakılların sayısından, çakıl taşçıklarının sayısından daha çoktur. Yani çok melek etrafı kaplayacak yeryüzüne inecek, her taraf melekte olacak Kadir gecesinde. Zaten Tenevzelül Melaike'dir ve ruhu fîhâ biizn-i Rabbim diye Kadir suresinden de bunu biliyoruz. Meleklerin indi ama meleklerin böyle yeryüzündeki çakıl taş sayısı kadar çok olduğunu, ondan daha çok olduğunu Efendimiz bildiriyor. Demek ki yeryüzünün meleklerle dolduğu güzel bir günü ihya etmeye çalışalım. Tabii Kadir Gecesi'ni ihya etmenin, yakalamanın en akıllıca şekli itikafa girmek, Ramazan'ın son 10 gününü camide geçirmek, geceleri uyumamak, ibadet etmek, efendim ibadet sevabını kazanıp, ibadetle meşgul olup Kadir Gecesi'ne böylece rastlamış olmak, hangi gün olduğunu bilmese bile en akıllıca olan şey budur, davranış budur. Peygamber Efendimiz bütün ömrünce, yani şeyden sonra, peygamber aldıktan sonra her Ramazan 10 gün itikaf etmiş. En son yılda 20 gün itikaf etmiş. Yani iki misli, başka günlerde yaptığının iki misli olmuş oluyor. Efendim biz de bu geceyi ihya etmeye gayret edelim. Tabii gecenin ihya edilmesi için bazı tecrübelerime dayanarak bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bir gecelin uykusuz geçirileceği için, çok ibadet edileceği için gündüz bir miktar uyunursa geceye takviye olur. Onun için Kadir Gecesi olmadan önceki gündüzde şöyle bir kendinizi ibadete daha iyi hazırlamak için duymanızı tavsiye ederim. Bu bir. İkincisi efendim Kadir Gecesi'nde mutlaka böyle radyo, televizyon seyredeceğim. Evde takip edeceğim falan diye düşünmeyin. Mutlaka bir camide olun. Çünkü camide e, olmak ile efendim evde olmak arasında çok büyük farklar var. Camide kılınan namaz evde kılınan namazdan 27 kat daha sevaplı eğer mescid ise Cuma namazı kılınan büyük cami ise 50 kat daha sevaplı. Bir de camiye giderken gelirken attığı her adımda efendim insanın bir günahı affoluyor, bir hasene kazanıyor, bir derecede terfi ediyor, rütbesi yükseliyor. Onun için Kadir Gecesinde dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi yatsı namazında mutlaka camide olacaksınız. Sabah namazında da mutlaka camide olacaksınız. Çünkü sabah ve yatsı namazlarını camide efendim kılarak cemaatle eda ederek günü, geceyi geçiren bir kimse bütün geceyi ihya etmiş olur diye hadis-i şerif var. Onu kaçırmamak lazım. Yani şöyle olabiliyor bazen efendim kadir gecesini ihya edeceğim diye efendim uykusuz kaldığı için Tahur olur olmaz yemeğini yiyor. Ondan sonra da evinde namazı kılıp yatıyor. Bu yanlış. Yani sabah namazını efendim camide kılma dikkat edin. Kadir gecesinde ve her zaman. Ama Kadir gecesinde özellikle bunu kaçırmamaya dikkat edin. Siyaslı namazı ve sabah namazı camide olacak. Ondan sonraki zamanınızın bir kısmı camide olabilir. Bir kısmı evinizde kendi özel evinizde mekanınızda ibadet etmek tarzında olabilir. Kadir gecesinin zamanı nedir efendim? İye hatta matla'in ecir. E, Tan yeri atıncaya kadardır. Yani imsak zamanına kadardır. Yani orucun başladığı zamana kadardır. Güneş doğuncaya kadar değil. Tan yeri atıncaya kadar. Oruca ne zaman başlıyorsunuz? Sofra'dan kalkıp niyet ettim orucu diye işte o zamana kadardır o meleklerin gelmesi Kadir gecesinin mükafatı vesairesi işte o zamana kadarki gecedir. Onun için efendim o geceyi ibadetle, zikirle, efendim la ilahe illallah diyerek, salatu selam getirerek, estağfurullah diyerek, tövbe ederek efendim, e, namazlar kılarak, tesbih namazı kılarak efendim güzel geçirmeye gayret edin. ihya etme Kur'an-ı Kerim okuyarak efendim ihya etme gayret edin. Çocuk çocuğunuzu da ona göre hazırlayın. Efendim Kadir gecesini ihya ederse bir insan ne olur? Bu hususta da eee Ahmed Hanbel, İmam Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve Müslim yani efendim 5 Sitte'nin beş tanesi ve Ahmed İbni Hanbel'in rivayet ettiği e, sahih bir hadis-i şerif var efendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Men kâme leyletel kadri imanen vahtisaben, kufru lahu ma taqaddeme min zenbii." Kim Kadir gecesinde kalkarsa imanla inanarak, vahtisaben ve sevabını hesap ederek Allah bana sevap verecek, mükafat verecek diye efendim heveslenerek aşk ile şefile kadir gecesine kalkarsa kufrelememe, tekketmemin zembihi o zamana o <gülüyor> vakte kadar ömründe işlemiş olduğu günahları affol mafred olunur diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Buradaki kame leylete Kadir'den maksat kame yani kalkmak aya kalkmak demek. Ama bunun için kalkmak oluyor geceliğin? namaz kılmak için kalkmak oluyor. Efendim Kadir gecesinde kalkar, namazla çok namaz kılarak kaza namazı, nafile namaz, cejut namazı, çok namaz kılarak böyle ihya ederse manası geliyor. Tabii insan bazen namaz kılar. Bazen efendim dinlenir bazen secde eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazen bir secde ederdi. Yarı geceye kadar bir secde ederdi, sabah'a kadar. Secdede efendim dua bulundu Çünkü kulun Mevla'sına en yakın olduğu zaman efendim secde halidir. Ee, onun için siz de dualarınızı secdede yapabilirsiniz. Yani namazın dışında da seccadenizde secdeye yatarsınız, tesbih çeker. Efendim, Subhanallah der ve e, Allah'tan neler isteyecekseniz istersiniz. Tabii neler istenir? Şimdi onlar, onun üzerinde biraz e, fikirlerimi söyleyeyim. Efendim, insanın kendisi için dua etmesi hakkıdır ve meşrudur, güzeldir elbette kendisi için e, neler isteyecekse isteyecek. Ahireti içinde isteyebilir dünyası için de isteyebilir. Yani sırf ahiret için isteme mecburiyeti de yoktur. Dünyalık şeyinde, ya Rabbim maaşıma zam gelsin, ya Rabbim kiradan kurtulayım, ev barkı sahibi olayım, ya Rabbim işte borcumu ödeyeyim diye kendi özel, dünyevi işlerinde duada söyleyebilir. Ama duanın kabul olması için duanın şekli nasıldır? Allah'a hamdü edip, Peygamber Efendimiz'e salatu selamlar edip Efendim böyle güzel başlarda yine salatü selamla bitirirse iki salatü selam arasında dua makbul olur. Onun için Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirerek dua yapmaya, efendim e, gayret etmek lazım. E, tabii günah konusunda dua edilmez. Ya Rabbi işte falanca rakibim kahrolsun, boynu devrilsin efendim vesaire falan gibi yani böyle günaha dua etmek Allah'ı Allah'ın gazabını çeker. Güzel şeyler istemek lazım kendisi için ve başkaları için. Düşmanlarının da iyiliğini istemeli insan. Yarabbim o iyi insan olsun. Senin sevdiğin kul haline dönsün. O kötülükten kurtulsun diye onun da hayrını, selahını istemeli. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e eza, cefa, işkence, tecavüz efendim üzücü muamele yaptıkları zaman hem sahabe-i kerama yaptıklarında hem Peygamber Efendimiz'e yaptıklarında ashabtan bazılar dediler diğer Rasulullah ve dua et şunlara lanet et de Allah da senin duanı kabul eder lanetini geri çevirmez lanet et de şunlar kahrolsunlar vah olsunlar yer yüzünden silinsinler diye böyle istediler Peygamber Efendimiz dedi ki hayır ben lanet Peygamberi olarak gönderilmedim rahmet Peygamberi olarak gönderildim dedi. Kendisini tecavüz eden, taş atan, dişini kıran, anlını yaralayan, ayağını yaralayan kimselere ''Ya Rabbi sen bunları affet çünkü bunlar bilmiyorlar işin mahiyetini.'' diye onların iyiliğini isteyerek dua etti. Mesela Tayyip'e gittiği zaman çok kötü karşılamışlardı. ''Ya Rabbi bunlar bunu bilmediklerinden yapıyorlar. Aman bana böyle muamele ettik, yaptıkları için bunlara gazap etme.'' diye Onların Allah'ın gazabına, kahrına, felakete uğramamaları için de ayrıca dua etti. Hakikaten de o muameleleri yapan kimselerin çocukları sonradan İslam'a geldiler. Hatta kendileri İslam'a geldiler. Efendim gelenler geldi, nasibini aldı, iyi insanlar oldu. Kahrolsaydı bütün şehir hepsi kahrolacaklardı. Ama Peygamber Efendimiz rahmet peygamberi, Nebi rahmet, efendim e, nebiy tövbe efendim nebi şefaa şefaat ediyor Günahkarların cehenneme düşmemesi için de şefaati olacak şefaati li ehli kebair min ümmetiyye efendim hadis-i şerif var benim günahkar kimselere de acıyıp onlara da Allah affetsin diye cehennemden kurtulmaları için efendim, dua edeceğim diye müjdesi var Tabi bu günahı yapın. Resulullah nasıl size şefaat edecek manasına alınmamalı. Tabi allah Teala Hazretleri bazı kimselerin e, suçu büyük olursa onlara şefaat etmeyi de yapmaz. Efendim, mesela İbrahim Aleyhisselam babası müşrik veya babalığı müşrik olduğu put yaptığı için işte ona e, vavfirli ebi babamı affı vavfiret diye dua etti. Ama e, müşriklere dua edilmeyeceği ayet-i kerimeyle sonra bildirildi. Söz vermiş olduğu için onu, onu öyle yaptı. Belki yola gelir diye. Nuh aleyhisselam oğlu için böyle biraz bir şefaat ve e, rahmet diler gibi oldu. Allah-u Teala bilmediğin şeyleri isteme, öyle deme diye inkazda e, ayet-i kerimede böyle bildiriliyor. Demek ki Kötülerin de iyi olmasını isteyeceğiz. Herkesin iyiliğini isteyeceğiz. Kendimize de dua edeceğiz. Efendim, sevdiklerimize, yakınlarımıza. Sevdiklerimizin başında annemiz babamız gelir. Hayatta olsunlar veya ahirete irtihal etmiş olsunlar. Anne ve babayı duadan unutan, ihmal eden evlat iflah olmaz. Anne ve babanıza dua edin. Efendim, annenizin, babanızın rızasını kazanmaya gayret edin bazı evlatlar oluyor çeşitli sebeplerden mirastan vesaireden efendim e, annem babam haksızlık etti efendim eşit davranmadı vesaire filan gibi annesiyle babasıyla darılabiliyorlar, küsüyorlar bağları kopartıyorlar bunlar çok yanlıştır yani onlar öyle bir şey yapmış olsa bile yanlıştır efendim yine e, evlat evlatlığını yapmalı. Annesinin, babasının gönlünü hoş edecek, duasını alacak şekilde davranmalı. Annesinin, babasının sağlığına yetişip, onlarla sağlığında karşılaşıp da onların duasıyla cenneti kazanamayana yazıklar olsun diye bedduası var Peygamber Efendimizin. Burni Adet sürtsün, Burni Adet sürter diye. Onun için e, dualarınızda, Kadir Gecesi dualarında tabii anne babanızı duadan unutmayın. Söyle bir insan Müslüman kardeşine dua edince en çabuk şekilde, süratli bir şekilde duasına icabet olur. Allahu Teala Hazretleri'nin en süratle kabul ettiği dua Müslümanın, Müslüman kardeşine onun gıyabında yaptığı duadır. Onun için bütün Müslümanlar için, bütün kardeşleriniz, dostlarınız, yakınlarınız, ihvanınız, ahbabınız için duayı yapın. Özel bölüm ayırın. Duanızın içine Efendim kendinizden ayrı, anne babanızdan ayrı ihvanınız, kardeşleriniz, dostlarınız, sevgili, yakın samimi arkadaşlarınız için e, onların meselelerinin çözümlenmesi için Allah'ın onlara lütfetmesi için özel duayetin çünkü en süratle kabul olur e, dualardan birisidir. Bir de tabi mazlumun duası çok çabuk kabul oluyor biliyorsunuz. allah Teala Hazretleri kahri zalimin tepesi hemen iniyor. Efendim e, onun için e, zulmetmekten sakınmak lazım. Efendim, çünkü mazlumun ahını aldım insanın başı e, derde giriyor. Zulümden şiddetle kaçırmak gerekiyor. Evet e, kendimize dua edeceğiz. Çoluk çocuğumuza edebiliriz. Dünyamıza edebiliriz. Ahiretimize dua edebiliriz. E, Ümmeti Muhammed'e dua edeceğiz. Çünkü duaların en hayırlısı Ümmeti Muhammed. Umumi olarak rahmet istemektir. Bir insan Allah'ın mağfile müminine vel müminat Müslüman erkeklere, kadınlara, hepsine Ya Rabbi mağfile deyle diye dua ederse onların sayısınca ecir ve sevap alır. Ee, Müslümanları unutmamak lazım. Şimdi ben Avustralya'ya gelmeden önce bu sefer iki defa Jakarta'da bir müddet kaldım. Efendim yani Endonezya'da. Endonezya önemli bir ülke. Dünyanın nüfus bakımından Müslümanı en çok olan, en büyük İslam ülkesi. Yani 200 milyon Müslüman var. İçinde bir miktar gayrimüslimler var. Ama Hindular var, Hristiyanlar var. Ama büyük bir kalabalık İslam ülkesi. Fakat çok sefil, çok perişan tecmirde mahalleleri var. Efendim, acınacak durumları var. Dünyanın başka yerleri, görmediğimiz yerleri olabilir. Mesela ben Bengledeş'e gitmedim. Orada da çok e, sıkıntı olduğu, Hindistan'da, Pakistan'da fakirliğin çok olduğu, Afrika'da, Somali'de, efendim e, Orta Afrika'da, Çat'ta, Moritanya'da, Batı Afrika'da efendim çok sıkıntılı e, hayat süren, kuraklıkta, yoksullukta eza cefa çeken Müslümanlar var. Onlara hem maddeden yardımcı olmağa çalışmak lazım, hem de Böyle duada onları unutmamak lazım. Ümmeti Muhammed'i dualarda yad etmek lazım. Ümmeti Muhammed'e Allah hayırlı idareciler ihsan etsin. Onlara hizmet eden, onları kalkındıran, onları maddeten ve manen rahatlatan, dinlerini güzel yaşamalarına yardımcı olan efendim hayırlı, Allah'tan korkan müddetki salih idareciler nasip etsin. Sömürücüleri, zalimleri efendim başlarından def etsin onların kötülüğünü isteyen aleyhine çalışanlara fırsat vermesin diye ümmeti Muhammed'in hayatta olanlarına da dua etmek lazım. Geçmiş selefi salihine efendim e, hayır hasenat yapmış efendim cihad etmiş e, kitap yazmış ülema mücahitler efendim e, hayratı hasenat sahibi efendim gayretli insanlara da dualar etmek lazım. Böylece insan başkalarına dua ettiği zaman ne oluyor? Niçin bunları söylüyoruz? Sizin dualarınız kabul oluyor. Yani bir insan bir başkası için hasbi olarak böyle dua ederse o zaman baş ucundaki bir melek amin veleke mislihu amin der. Ona istediğin şeyi Allah sana de versin diye melek dua eder. Meleklerin duası da tabi Allah tarafından e, ...makbul duadır. Çünkü melekler Allah'ın öyle duası, dua ettiği zaman e, kabul olacak e, e, mahluklarıdır. Bunları onun için söylüyorum. Yani Kadir Gecesi'nde dualarınız müstecap olsun diye söylüyorum. E, kendinize faydası olacak. Yani başkasının iyiliğini istediğiniz zaman, Ümmet-i Muhammed'in iyiliğini istediğiniz zaman... ...sonuçta siz de fayda sağlayacaksınız tabi e, nice nice yıllar efendim Kadir Gecesi'ne erişmeyi, efendim, Hüsnü Hatimeler ile ömrünüzün güzel bir imanı kamil ile sona ermesini, ayrıca imanı kamil ile göçmeyi, Allah'ın azabından e, emin olup, uzak olup cehennemden azat olmuş bir kul olarak cennete girmeyi isterseniz, çocuk çocuğunuz için dua edersiniz. Tabi anne baba vesaire filan dedik insanın hocası insanın e, efendim mürşidi insanın annesinden babasından önde gelir çünkü peygamber vekilidir. O bakımdan e, onlara da e, onlara bağlı olan kimselerin hayır dua etmesi lazım. Onların da kendilerine bağlı kimselere dua etmesi lazım. Böylece iki tarafta istifade eder Allahu Teala Hazretleri Ramazan'dan istifade ederek efendim, Ramazanı bitirmeyi Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, nimetlerinden mükafatlarından, rahmetinden mağfiretinden hisse yap ve reyiz yap olmayı hepimize nasip eylesin. Ramazan'dan sonra da Ramazan'da kazandığımız güzel ahlakı alışkanlıkları, adetleri cemaate devam etmek efendim oruç tutmak ve efendim e, işte Kur'an okumak e, hayır hasenat yapmak gibi güzel duyguları söndürmeden öldürmeden efendim karartmadan devam ettirmeyi nasip eylesin. Ramazan'dan sonra da 6 gün Şeval orucunu tutarsa bir insan o zaman bütün seneyi oruçlu tutmuş gibi olur. Ramazan'ı Allah'ın istediği vesile güzelce e, şartlarına uygun oruçla geçiren bir kimsenin efendim, geçmiş Ramazan'la aradaki bütün günahları hafı mağfiret olur. Onun için Ramazan'a çok dikkat etmenizi, Ramazan'ın bu son 10 gününde çok daha büyük gayrete gelmenizi tekrar hatırlatıyorum. Allah hem dünyada hem ahirette büyük mükafatlara erdirip sevindirsin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref edesin. Gönüllerinizde Muratlarınızı, dileklerinizi, isteklerinizi ihsan eylesin, sizi sevindirsin, şad eylesin. Her şey gönlünüzce olsun ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkatin.